أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم شنذ الله الرسول. إنا ل ح, ح إن م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ع م, ه ه م ل ل ل ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله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 カルディス a ィルム、どうもありがとうございました。 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ve yine sahabenin öğrettiği güzel dua lafızlarını öğrendik. Ve en son işlediğimiz rivayetlerden bir tanesinde bir kul söylediği zaman Allah Azze ve Celle'ye en sevimli, en sevgili gelen dört tane kelime vardır. Bunlar Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah, Allahu Ekber. Biliyorsunuz kardeşlerin bu laflıtlar aynı zamanda bizim farz namazdan sonra çektiğimiz tesbih laflıtlarıdır. Ki Allah ﷻ asriy, aleyhissalatuhassem her kim farz namazını kıldıktan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Alhamdulillah, 33 kere Allahu Akbar ki bu 99 eder, yüzüncüde La ilahe illallah waheedhu la sharikana.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 İlla da konuşmak, illa da bir şeyler söylemek istiyorsa Subhanallah desin, Elhamdülillah desin, La ilahe illallah desin, Allahu Ekber desin ki bir kul söylediği zaman Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen ve mizanda belki de en ağır gelen sözlerden bir tanesi bunlardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize bu sözleri terennim etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Amin.、Evet. Bugünkü dersimiz 639 numaralı hadisimiz. Evet. Aişe radıyallahu anh şöyle, anha şöyle anlatıyor. Ben namaz kılarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Bir ihtiyacı vardı ve ben onu bekletmiş oldum. Şöyle buyurdu. Ey Aişe duanın, duanın kısa ve özlü olanına sarıl. Duamı bitirince ey Allah'ın Resulü. kısa ve özgün dua nasıldır diye sordum. Şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım hayırların hepsini senden isterim, acilini ve acil olmayanını, bildiğimi ve bilmediğimi, bütün kötülüklerden de sana sığınırım, acilinden ve acil olmayanından, bildiğimden ve bilmediğimden. Senden cenneti ve beni ona yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cehennemden. Ve beni ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınırım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden neyi istediyse ben de senden onları isterim. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyden sığındıysa ben de onlardan sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin kaza ve kaderin sonucunu hayırlı kıl. Aldım. Evet kardeşlerim. Dua gerçekten bir müminin dünya hayatındaki en önemli ibadetlerinden bir tanesi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi dua ibadetin beynidir, ta kendisidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir insanda baş, kafa neyse dua da bir mümin hayatında o derece önemli bir meseledir kardeşlerim. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bütün ibadetlerde olduğu gibi bütün meselelerde olduğu gibi bizlere nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor ki bu önümüzdeki rivayette de olduğu gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Hanımız Radya Allahu Anhaya şu şekilde dua etmesini söylüyor. Dürü ki şöyle de ki başında Allah a am, l l a h r Alaihi Salatu Wasalam Jawami Al k e l i m Meril, Mr. p y g a n Berali Salatu Wasalama Yani Lofsaas, Amamana Sakur, Ginish Olam, k a l i m a n a s Bu Dua da Unardan Birtanese. w e Allahu a l i h i Salatu Wasalam Hashana m ı z r a d i Allahu a n a a Bakan Shudu Ayuratur. Inshallah Happy m i s Bellilim, w h b u s h k i l d e Dua d e l i m ドゥルカ・アラハ・ラスルアレイヒスラートウォッサラム、アラハマ、インニアスエルカ・ミナル・カイル・クゥルー。アジリヒウォアジリ、マアリムトミンホー、マアラムアアアラム。ヤービー、ハマン、ヤダダダハソンラ、ディル・ディーム・ビル・メディーム、ビトゥン・カイル・ラスンダ・ミスター。ベ、ディバーメディル・アラハ・ラスルーアレイヒスラートウォッサラーム、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 なかなか girme şevki ve, ve, gir ve aşkıyla Ne yapması? Bu tür sözleri söylemesi veya bu tür sözleri bilmesi gerekir. Evet, yine cehenneme giriş de böyle kardeşlerim. İnsanı cehennemden uzaklaştıracak ne kadar söz ve amel varsa ne yapması? Ondan da uzaklaştırması, uzak durması gerekir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبِ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ o amelim veya Rabbi beni cehennemden de sana sığınırım ve yine beni cehenneme yaklaştıracak her ne kadar söz veya amel varsa bunlardan da sana sığınırım yarabbi diyecek ne yapıyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam duasını öğretiyor sonra bakın şu güzel sözü öğretiyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam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 Peygamberin Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden istediği hayri ben de istiyorum. Güzel bir dua değil mi kardeşlerim? Bilmediği veya duymadığı bir şey olur ki Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hayır varsa muhabbet Allah Azze ve Celle'den istemiştir. Biz de onu istiyoruz ya Rabbim.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 サンドルギブイ。で、ウォマーカデイトリーミンカダイン。ヤラビエルベニムハクンダビルヒュキムガルミシエサン。ネフェジアルアキベトウラシャダ。オムニチンベニムニチンオムン、アーキベトンソのカイルレイレ。ヤノオムニチンドヘランギビルダーレット、オかマスン、ヘダイトオスン、ヤラビエランギビルヨーダンサフマ、オヤラビアメン。 Ne kadar güzel dua değil mi kardeşlerim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zevcisi Ayşe Anadolu radiyallahu anha'ya öğrettiği güzel bir dua. Allah azze ve celle hepimizi bu duayla、e, dua etmemizi nasip eylesin ve kabul edilenlerden eylesin inşallah. Demek ki bir müminin bir müslümanın da bu duayla、e, çokça yapması nedir?、E, güzel bir şeydir. Çünkü Ne kadar hayır varsa hepsini bir araya getirmiş. Ne kadar şer varsa da ne yapmış? Hepsinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmış. Yani insan hiçbir şey bilmese bile saadisin sonunda olduğu gibi Ya Rabbi peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği ne kadar hayır varsa onu ben de istiyorum. Ve yine peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı ne kadar şer, kötülük, isyan, küfür, şirk varsa hepsinden istiyor. Sana sığınıyorum Ya Rabbi. Amin. Evet 640 ve 641 numaralı rivayetler zayıf kardeşlerim. 642. 642. Enes, Enes Radiyallahu anh'tan ve Bab Malik, başlığı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmek. getirmek. Evet 642. Enes'ten ve Malik İbni Eus İbni Hadesan'dan aktarıldığına göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Büyük abdest bozma, bozmak için evinden çıktı. Kendisini izleyecek hiçbir kimseyi bulamadı. Sonra Ömer bir testi veya abdest bardağı ile peygamberi takip etti. Onu bir derenin yanında se secde ederken buldu. Bunun üzerine Ömer geriye doğru çekilip arka tarafında oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldırınca şöyle buyurdu. ''Güzel hareket ettin ey Ömer.'' Beni secdede buldu ve geriye doğru uzaklaştı. Gerçekten bana cibrin gelip şöyle dedi: Kim sana bir defa salavat getirirse Allah ona rahmet eder ve onun için 10 onun için on derece ülserler. Evet. Men salla aleike wa'hide ten sallal daahu alehi ashra ve raf'a lehu ashra derajat. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir hacet için gidiyor ve hiç kimse bulamıyor kendisini takip edecek kendisine su dökebize me edecek. Sonunda Ömer Radya Allahu Anhu onu takip ediyor ve elindeki herhangi bir ıbrık vesaire bir、e, su kabı ile gidip ona hizmet ediyor. Daha sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı bir yerde secededer bir vaziyette buluyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seyceden kalktığı zaman diyor ki muhakkak ki Cibril bana geldi ve şöyle dedi. Her kim sana bir tane salavat getirir ise Allah azze ve celle ona on salavat getirir ve onunla onun onun on derece makamının mertebesini rütbesini yükseltir buyurdu diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim buna da Allah Azze ve Celle'nin yani bir insanın Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmesi, onu ölmesi manasına gelmektedir ki Allah Azze ve Celle'nin ona salat ve selam eylemesi de bir rahmeti merhameti manasına gelmektedir. E, gelmektedir ki bunun、e, neticesine baktığımız zaman semeresine meyvesine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin ona on tane salavat getirmesi yani ona merhamet etmesi ve yine onun derecesini yükseltmesi on derece yükletmesi peygamber aleyhisselatu vesselama getiren salavat getirilen salavatın、e, neticelerinden bir tanesi ki bununla olarak yine olarak Allah Azze ve Celle'nin、e, e, salavat getirmesi ile alakalı yani pe peygamberimize getirilen salavat neticesinde karanlıklardan nur a çıkarılma sebebi vardır ki Allah Azze ve Celle vallahi Yusufun yani alaikum umma le ikhtahu li yuxriyakum min al zulmati ila nur peygambere getirilen salavat neticesinde Allah Azze ve Celle'nin bize salat da selam meylemesi vardır yani bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin bizleri bağışlama sebebidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselama getirilen salavat. Ki bu ayette de dediği gibi Allah Azze ve Celle sizlere merhamet eder ve sizlere övgüde bulunur diyor Allah Azze ve Celle. Ve melekler ne yaparlar? Sizin için dua ederler. Niçin? Zulumet, zulümattan karanlıklardan nuhara çıkılması için çıkarılmamız için aynı zamanda melekler de bize ne yaparlar? Dua ederler. Bu nenin, neyin neticesidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilen salavatın neticesidir. O yüzden mesela daha önce geçtiği gibi her kim benim adımı duyar da salavat getirmezse muhakkak o cimridir. Ki biraz sonraki rivayetlerde de gelecek onun burnu yerde sürtünsün diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki burada da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilen salavat zikirlerin ve amellerin en yücelerinden geçirilir. bir tanesidir. Bir rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana bir melek geldi ve dedi ki ey Muhammed Allah Azze ve Celle'nin senin için senin ümmetinden sana salavat getirene on salavat getirmesi, sana selam edenlere ümmetinden on selam etmesi seni razı etmez mi dediğinde ben bilakis eder ya Rabbi dedimdir. Yani bu da eğer Peygamber aleyhissalatü vesselama bir salavat getirirseniz Allah Azze ve Celle sizi on salavat getirir ve menekler sizin için ne yapar, dua eder. Allah Azze ve Cellenin sizin için salavat getirmesi, size merhamet etmesi, meneklerin sizin için karanlıklardan nura çıkıp çıkartulmamız için bizim için dua etmesi manasına gelmektedir kardeşlerim. Bu da demek ki、e, küçümsenecek bir amel değildir. Her kim Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirirse aynı zamanda onun günahlarının bağışlanma da sebebidir. Biraz sonraki rivayetlerde gelecek olduğu üzere inşaallah. Evet 643. Elaçıl'da mahalle kiracılarına bu dan işitildiğine göre Rasulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Benim üzerime kim bir salavat getirirse Allah ona on rahmet eder ve onun on mülâkıssılar. Evet bu rivayette de geldiği gibi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim bana bir salavat getirirse Allah ona on salavat getirir ve onun diyor on tane hatasını yani on tane günahını siler buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam demek ki kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilen, Salavatlar nedir? Günahların silinme sebebidir ve insanın bir Müslümanın bundan çokça yapması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi imner hasenat yudhibnesseyet. Muhakkak ki yapılan iyilikler kötülükleri giderir buyuruyor Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayeti keremesinde. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve salam ilesin. Ee.、Evet. 644 Yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anılıp da ona salavat getirmeyen kimse Cahil ibn Abdullah、yani, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve al al sellem mümbere çıktı. Birinci basamağa çıktığı zaman amin dedi. Sonra ikincisine çıkıp amin dedi. Sonra üçüncisine çıkıp amin dedi. Sahabiler sorgulattı. Ey Allah'ın Resulü! Üç kez amin dediğini işitti. Ve adamda şöyle buyurdu. Birinci basınlığa çıktığımız zaman Cibril aleyhisselam、e, bana gelip dedi ki Ramazan ayına yetişip de günahları bağışlanmadan bu aydan çıkan kula yazıklar olsun. Ben amin dedim. Sonra dedi ki ana ve babasına yahut bunlardan birine sağlığında kavuşan ve onlara iyilik yaparak cennete girmeyen kula yazıklar olsun. Ben amin dedim. Sonra dedi ki yanında senden söz edilip de sana salavat getirmeyen kula yazıklar olsun. Ben、buna da buna ben ben de amin dedim. Evet. Kardeşler çok önemli meseleler öğrenilmeye azmedilmesi gereken meseleler kardeşlerim. Dürüklü Sahabey Cavidîn Abdullah radıyallahu anh bir gün Allah ﷻ Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bin bene çıktı. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın mimberi üç basamaklıydı. Birinci basamağa çıktı amin dedi. İkinci basamağa çıktı amin dedi ve üçüncü basamağa çıktı amin dedi. Sahabeler bunun üzerine dediler ki ya ey Allah'ın Resulü biz senden üç basamağa çıkarken yani üç defa amin sesini duyduk. Yani daha önce böyle bir şey yapmamıştın ama şimdi üç kere amin, amin ve amin dedin. Yani Allah'ım icabet et, Allah'ım kabul et dedin. Neden böyle yaptın ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben minberde birinci basamağa çıktığım zaman Cibril Aleyhisselam bana geldi ve dedi ki her kim Ramazan ayını idrak eder de bu ay vesilesiyle günahları bağışlanmadan çıkar ise ona yazıklar olsun. Ben amin dedim diyor. Sonra ikinci basamağa çıktım diyor. Tekrar Cibrihin Aleyhisselam dedi ki anne ve babası yanında yaşlanıp da onların sebebiyle cennete giremeyen kimseye de yazıklar olsun dedim diyor. Dedi diyor Cibrihin Aleyhisselam. Ben yine Amin dedim ve üçüncü basamağa çıktığımda Cibrihin Aleyhisselam dedi ki senin yanında yani kendisinin yanında Peygamber Aleyhisselatuh Vesselam'ın adı zikredilir de Peygamber sallallahu aleyhi Vesselame Salat ve selam getirmeyen kimseye de yazıklar olsun dedi diyor. Ben de amin dedim diyor. Bu üç önemli mesele kardeşlerim ki daha önce anne babayla alakalı birçok rivayetleri zikrettik ve yine bir Peygamber Aleyhisselam bir rivayetinde anne ve babası veya onun anne ve babası veya o ikisinden her biri yanında yaşlanır da. Cenneti kazanamayan kimseye yazıklar olsun, yazıklar olsun buyuruyor Allah Resulu Aleyhissalatu Vesselam. Ve yine、e, benim adım zikredilir de onun yanında benim adım zikredilir de bana salat ve selam getirmeyen kimseye de yazıklar olsun diyor Allah Cibrihi Laley Salam ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam da amin diyor. Kardeşlerim demek ki bu. Bir, e, yanınızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın adı zikredildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselama salat ve selam getirmek Aleyhisselatü Vesselam ki en kısa tabiriyle demek bu hadis gereince farzdır kardeşler. Evet çünkü dünya saadetini kazanmanın sebeplerinden hem de ahiret、e, saadetini kazanmaların、e, kazanmanın sebeplerinden Bir tanesi de bu tür amellerdir kardeşlerim. Ki biraz önceki rivayette geçtiği gibi Allah Azze ve Celle peygamberi aleyhissalatu vesselama getirilen salat ve selam sebebiyle günahları bağışlamasına ve onun 10 on tane derecesinin de yükseltmesine sebep olur diyor. Bu da azmedilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 645- ve bu kuralı radya Allahu Alem'den rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleşen şöyle buyurmüştür. Kim bana bir kez salavat getirirse Allah ona on rahmet eder. Evet. Ee, tam Türkçe ise Allah da ona salavat getirir. Tabi bunun manası biraz önce de açıkta, açıkladığımız gibi Allah Hazreti Cenânin ona merhamet etmesi ve yine meleklerin onun için karanlıklardan zulmetten nuru çıkarılma sebebi olarak E, sebebidir. Evet. 646. Bu kureyli Allah'ın da rahatı olsun. Muhammed binine diyor ya. Mesulden, Salallahu Aleyhisselam minbere çıkıp, amin, amin, amin dedi. Kendisine delildi ki, ey Allah'ın elçisi, bunu daha önce yapmiyordun. Mevkime Salallahu Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cebair bana şöyle dedi. Ana babasına veya onlardan binle. Sağlığında kavuşup da onlara iyi davranmadığı için cennete girmeyen kimsenin burnu yerine sürtürsün. Ben amin dedim. Sonra Cebrail, Ramazan ayına ulaşıp da günahları affolmadan bu aydan çıkan kişinin de burnu yerine sürtürsün dedi. Ben amin dedim. Sonra şöyle dedi, Yanımda senden söz edilince sana salavat getirmeyen kimsenin de burnu yerine sürtürsün dedi. Ben de amin ederim. Evet. Biraz önceki rivayette geçtiği gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam minbere çıkıyor. Üç kere amin, amin, amin diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor sahabe. Biz daha önce senin böyle bir şey yaptığını duymadık. Neden böyle yaptın dediğinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ben minbere çıktığımda Cibril aleyhisselam bana geldi ve dedi ki anne ve babası veya o ikisinden her biri yanında yaşlanır da onu idrak eder de cennete giremeyen kimseye kimsenin burnunu yerde sürtürsün ona yazıklar olsun dedi ben de amin dedim diyor ikinci de yine burnunu yerde sürtürsün o kimsenin ki Ramazan ayı kendisine idrak eder de Ramazan ayını geçirir de günahlarından bağışlanamayan kimseyi yani Ramazan ayını tam imanlı ve yalnızca sevabını Allah'tan bekleyerek geçiremeyen bir kimse ve bundan dolayı da günahları bağışlanmayan kimsenin burnunu yerde sürtüsün ben amin dedim diyor. Sonra benim yanımda benim ismim zikredilir de bana salat ve selam getirmeyen kimsenin de burnunu yerde sürtüsün ben de amin dedim diyor. Kardeşlerim burada. Demek ki yine anne babayla alakalı onlar yaşlandığı zaman veya zayıf düştükleri zaman onların geçimlerini sağlama, onlara yardım etme, hizmet etme demek ki cennete girme sebebi. Eğer onun hakkında veya o ikisi hakkında herhangi bir eksiltmeye, kusurluğa giderseniz bu da Allah korusu nedir? Cennete girememe sebebidir ki mefhumu muhalifinden bu. anlaşılır. Demek ki kardeşlerim burada Müslümanın izeti, seadeti hem dünyada hem ahirette itaatle gerçekleşir. Eğer bunları yaparsanız cennete girme sebebidir. Ama bunlardan mahrum kalırsanız yapmazsanız cennetten de mahrum kalırız. Allah korusun. Burada bir de anlaşılması, bilinmesi gereken meselelerden bir tanesi de dua dan sonra ne vardır? Amin. Yani Allah'ın kabul et manasındaki amin sözü vardır kardeşler. Evet 647 İbni Abbas radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Cüveyriye bin Fil, Hâlesik'in evi, Gırardan ribayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüveyriye'nin evinden çıktı. Cüveyriye'nin adı Berre iyilik sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini değiştirerek ona Cüvec reyadını vermişti. Bebeğin evinden çıkmıştı denmesinden dostlanmadığı için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isim değiştirdiğini yapmıştı. Sonra kuşluk vakti olunca Cüvec reyinin yanına döndü. Cüvec reyisi aynı yerinde oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen hala burada oturuyor musun dedi. Ben senden sonra şu dört cümleyi üç kez söyledim. eğer benim söylediklerim bu zamana kadar senin söylediğin sözlerle tartılsaydı, sevap bakımından ağır basardı. Bunlar şu sözlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Subhanallah ve bihamdihi, adede halbihi, ve rida nefsihi, ve zinati arşihi, ve nidade kelimatihi. Yarattıklarını sayısınca, razı oluncaya kadar, arşının ağırlığınca ve nimetlerinin çokluğunca Allah'ı Hamdi ile tüm eksik sıfatlardan uzak tutarız. Evet, kardeşlerim daha önceki rivayetlerde de olduğu gibi bazı sözler vardır ki, açık katen Allah Hazire Celle'nin huzurunda,、e, mizanında ağır gelen sözlerdir bunlar. Tıpkı Subhanallah, Alhamdülillah, La ilaha illallah. Ve Allahu Ekber sözlerinde olduğu gibi. Ve bunlar kıyamet günü mizanda ağır gelen sözler ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği hoşuna giden sözlerdir. Ve yine bu sözlerle alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu kelimeleri öğretiyor. Subhanallah ve bihamdihi adede halki. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarının ne kadar yarattıkları varsa hepsinin adedince ve hamdine yarattıkları. Allah'ı her türlü noksanlardan, sıf noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu nefislerden yani nebilerden, sıddıklardan ve salihlerden وَزِنَةَ عَرْشِهِ yani arşının ağırlığınca ve وَمِدَادَ اَوْ مَدَدَ كَلِمَاتِهِ yani adetlerince, kelimelerin adetlerince Allah Azza wa Jelly helped to exit Safatlardan Tanzih Ederm.SubhanAllahy, w a b i ه و m d i h i w a b i h a m d i h ا a d a d a h a l k i h ه Worida n a ا s i h i Wazinata Arshihi, Wa Midada k a l i m a t i h i m u l a h Rasulu a l y h i s a l a t s s l a m n r e t t i e s l n d i zaman, Allah a z z e l l n in h o n a g i d n e m i a n d a Ağır gelen sözlerdir kardeşlerim. Hepimizin bu sözleri ezberlemesi ve mümkün olduğu kadar tekrar edilmesi ve tekrar edildiği zaman da büyük sevapların elde edildiği kelimelerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 648 Ebu Kuray'a razı olsun. Ebu Kuray'a razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydu. Cehennemden Allah'a sığının, kabir azabından Allah'a sığının. Deccanın fitnesinden Allah'a sığının. Hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığının. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iste'izu billahi min cehennem. <gülüyor> Cehennemden Allah'a sığının. Yani sığınma dediğimiz zaman kardeşlerim her türlü şerden Allah'a sığınıp Allah Azze ve Celle'den her türlü hayrı istemektir sığınmak Allah Azze ve Celle'ye. Ve burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bize sığınılması gereken şeyleri öğretiyor. Ki bu dört şey kardeşlerim cehennem, kabir azabı, Mesih Teccal'in fitnesi, ölüm ve hayatın fitnesi ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye sığınılmakla elde edilir. Başka türlü başaramazsınız. Eğer Allah Azze ve Celle bunlardan sizi korursa ancak o şekilde korunabilirsiniz. Evet. Yoksa başka hiçbir şekilde ne yapamazsınız kurtulamazsınız. Düşünün cehennem, düşünün kabir azabı, düşünün Mesih Teccal'in fitnesi. Ondan sonra düşünün ölümün ve hayatın fitnesi. Eğer Allah yardım etmezse, eğer Allah'a sığınmazsanız mümkün değil ne yapamayız? Bunlardan kurtulamayız ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu dört şeyden Allah'a azze ve celleye sığınmamızı emrediyor. Birincisi Allah. Kabir azabı ki kabirde meydana gelen fitne iki tane meleğin gelip bizi sorguya çekmesi Allah Azze ve Celle'nin yardımı olmasa mümkün değil. Ne yapamayız? Başaramayız kardeşlerim. Ve yine Mesih Teccan'ın fitnesi büyük bir fitne ve yine hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığının diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Dünyada gelen her türlü bela, musibet. problemler ve özellikle de ölüm anda suulhatime dediğimiz mesele yani ölürken iman üzere ölmeme Allah'tan、e, husnun hatime isteriz kardeşlerim yani İslam üzere ölüp hani iman üzere、e, vefat etmek var ya o son anda son lahzalarda ölüm geldiği zaman iman üzere ölmek inşaallah hepimize Allah nasip etsin şikayetle kelimeyi tevhidle ölmek en güzeli en、e, iyisi ve yine ölümün fitnesinden ve burada da nedir yani ölüm anında karşılaşılacak her türlü fitneden de Allah'a sığınır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam Yarabbi kabir cehennemden sana sığınırız kabir azabından sana sığınırız misihtedcelin fitnesinden ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırız Amin ya Rabbi. Evet 649. Allahümme. <gülüyor> <gülüyor> Cariyecik, Cariyeden ve rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: <gülüyor> Allah kulaklarımı ve gözlerimi hayra kullanır. Amin. Amin. Ölünceye kadar sağlam ve sağlamlıklı olarak onlardan beni faydalandır. Amin. Bana dünmedene sahip, bana yardım et ve ondan intikam almamı bana göster. Amin Ya Rabbi. Evet bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen dualar. Ya Rabbi benim gözüme ve kulağımı ölünceye kadar sağlıklı kıl, onları selamette kıl. Onlardan hiçbir zaman günah işleyen bir göz, bir kulağın. Bizlere nasib böyle yarabbi gözümüzde işlediğimiz günahlarımızdan, kulaklarımızla işlediğimiz günahlardan sana sığınırız yarabbi ve onları ölünceye kadar benim için sağlıklı kı, kuvvetli kı, senin itaatinde geçirmeyi bizlere nasib böyle yarabbi wa insurni ala man zalemni ve bana zulmeden kişiye karşı bana yardımet wa arni minhu seeri ki ondan benim intikamımı al yarabbi evet, evet. Zulüm, kardeşlerim biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mazlumun duasından kork diyor. Yani zulme uğramış kimsenin. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur diyor. Kafir bile olsa eğer zulme uğrayan kimse Allah Azze ve Celle'ye dua eder ise kafir bile olsa Allah Azze ve Celle onun duasını kabul edeceğini söylüyor. Ve burada da وَنْسُرْنِ عَلَى مِنْ ظَلَمَنِي Ya Rabbi bana zulmedene karşı zulmeden kişiye karşı bana yardım et ve erniy minhu seeri ve ondan benim intikamımı al ya Rabbi diye ne yapmıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua etmiştir Allah hepimize hayır versin kardeşler inşallah bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualarla bize dua etmemizi ve dualısı kabul edilen kullarından eylesin Allahum ve amin Allahum hakkı hakbili hakkı tabi olan エレ、あらンん、せにせめ、せにせめ、せにせめ、せにせぎねやかし、とらじゃく、あめせめ、ビズレ、なしべ、あらはん、ビズへん、ギニアでいりくる、へん、あくれていりくる、ビズへん、なまざぶん、ダンコロ、めかめ tinne、ばめ tinne gene tinnegir divin, kullarandan、エレ、あらはん、あめん、そぱねけ、あらはんも、びはんじき。